Deka ve Vatıl Konfederasyonu'ndan oluşan Erlington City iktidarı, Redland Beach ve Starlight Valley üzerindeki kontrolü ele geçirdiler. Bu iki üs zamanında Bygenio hakimiyetinde bulunuyordu. Bygenio iktidarı şimdilerde Erlington ve Phelan gerilla birimlerinin düzenli saldırıları karşısında zor durumda. Tüm bu katliamları durdurabilmek için iktidar tarafından Erlington City'nin geri alınması hedefiyle yeni bir plan geliştirildi. Planın bir parçası olarak yetenekli ve sivil pilotlardan oluşan bir Friska lejyoner ordusu kuruldu. Resmi ordulardan farklı olarak bu ordu, üyelerinin geniş kişisel bağımsızlıkları vardır. Bu lejyoner ordusu, beklentilerin çok daha üstünde başarılar elde ederek iktidarı memnun etmekle kalmayıp, resmi ordunun en iyi mensuplarına verilen değeri kazandı. Sen de son test aşamasına geçtin ve artık rüyalarını gerçekleştirebileceksin. Friska ordusunun bir üyesi olarak Aerial Strike Operasyonuna katılabilirsin. Deka ırkının hayatta kalabilmesi için mücadele edeceksin. Sonu meçhul bir macera başlıyor.